Dünyaya gönül veren bir zavallı. Demek ki bakın şu tek dünya eviniz yani. Dünya için çok güzel. Dünyaya gönül veren bir zavallı. Yani zavallı bir hayal yüzünden dünya değer veren bir hayal. Hayali denir. Bu kuru benim sevgilim gül gibidir diyorsun. Ölmü az olan ölügül olmayan gülme işlerdir. Asıl sevgilinin ölügülü sonuçtur. O, o, o sevgilini bir, birkaç her, bir iki ayda yapamazlar. yapacak ölü vardır. Onun ötesi bu, bu defterse korkulur. Ama asıl sevgilim, Hazreti Gülen'in sevgilimleri sevgilim, sevgilim olursa eğer, olursa olsun. Bunun işte güle peygamber, çiçeğidir, o da çok güzeldir Gülü, gül peygamber efenize çıkıyor. O da gül olmaz ama, o, o gülü seviyor. Birimiz de seviyor pirim. Bize severe. Bir yerde çarşıda bir evde saksıda koyuyoruz elleri. Given e, biraz zor anlaşılan bir kitaptır. Biraz de, Hep hep e, işte bu da gül bir rumuzdur. Gül gül bir bu da domuzdur. Seveceksen ebedi iş. Ebedi olan sevecek. Fahini sevme. Fahini elden çabuk çıkar gider. Ebedi olmasın. Da, onu gördüğün zaman efendim bakın göz önünden kalkıp giden her şey dönüldedir. Göz önünden Neler kalkıp gidiyor dünya gözü, neler kattı hayal olan şeyler, ama bizim asıl günümüzü o, o göz önüne bize günde tekrardan doğuyor. Birçok şeyler, Allah günümüzü anasına bapsunuz, ömrünüzü sevgi insan çocukları falan. Onlar göz önünden kalkar alan Allah'ın şey alan etkiliği olur. Ama onlar hep bizim gönlümüzde bir kere şey tutmuştur. Gönlümüzde, gönlümüzde ebediyete kavuşurlar. O gözden nihan olmuşlardır, kaybıymışlardır. Öldükten sonra güzel huyların taputun önünde yürülür. Öldükten sonra, burada bir ikanesi var. Ya. Öldükten sonra, güzel huyların tapunun önünde yürülür. Evet bir şey. Evet, bak burada var. Senin ölümünden sonra senin iyi huyların bu da işte iyi huyan deyince, senin kelimesi onun onu yapmamıştır mı? Vardı, vardı belki de. Senin ölümünden sonra eğer sende güzel huyu varsa, senin taputunun önünde yürür onlar. E, ve şöyle ay yüzlü güzel kadınlar şekline giderler de taputunun önünde salınar sana yürür giderler güzel huylar, güzel kadınlar gibidirler. Senin ödüden sonra şimdi ee, dikkat ederseniz tasavvuk işi, şey, tasavvuk bir evliliği cenazesinin önünde şeyhleri gider. Şeyde, cenaze merastisinde bir dermişin gayet büyük bir zaten önünde ondan sonrakinin şekilleri. Gayet da bir delmişin genelsinin ne şekiller. Şimdi yapılıyor mu? Öyle olması lazım. Ve hep bu güzel konular güzel kadınlara benzetir çünkü kadın masumdur safdır iyidir iyi iyi iyi e, masumdurlar onu işte şeytanlar e, aldıttırlar kandırırlar Hep güzel şekilde menekşeleri güzel sebatlı mermi başlı oldu menekşeleri güzel kadınlara benzetilir. onu unutun ki masum olamayacakları buraya. Bunu, bunu ben değiştireyim kızım.